Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi wahde ve salatu ve selamun ala malla nebiyyi ba'de. Muhterem kardeşlerim, İmam Buhuri Hazretleri'nin Kaside-i Bürdesinden okumaya devam ediyoruz. Son taraflarına geldik. İmam Buhuri rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le münasebetini anlatıyor. Ona olan aşkını, muhabbetini izhar ediyor. Aslında İmam Buziri rahmetullahi aleyhin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e halini arz ederken terkip ettiği o cümleler bugün aynısıyla bizi de anlatıyor. Belki de o cümleleri Bizi anlatmak için İmam Buzir'i terkip etti. Öyle anlamak daha doğru olur. Burada onun tevazusu var. Yani o ilimde, amelde, zühde, verada çok yukarılarda olmasına rağmen derin tevazusundan dolayı bu ifadeleri kullanıyor. Peki neler söylüyor İmam Buzir rahmetullahi aleyh? Buyuruyor ki, İn atey zenben fe ma ahdi bi muntakird min en-nebi ve la habli bi munsarimi İn atey zenben her ne kadar şayet ben günah işlesem, günah yapsam da fe in atey zenben fe ma ahdi bi muntakird min en-nebi bütün bunlara rağmen benim ahdim benim imanım benim bağlılığım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kopmaz. Bi muntakidin minen Nebiyyi ve la habli bi munsarimi bi munsalimi minen Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaşmaz. Aramızda buradaki habl vasıta anlamında aramızda öyle bir bağ var ki asla o bağ kopmaz in'ati ben. her ne kadar günah işlesem de günaha bassam da kalbimde sana dair öyle muhabbet var öyle bir aşk var ki ya Resulallah dünya üzerime gelse yine senden kopmam evet huzuruna gelmeye huzuruna varmaya mahşer günü senden şefaat dilenmeye Belki yapmış olduklarım itibariyle layık birisi değilim. Yaptıklarım itibariyle ümmet kadrona ait olacak biri değilim ben. O kadar uzaklaştım. Hakikatinden, yolundan, davandan, nizamından o kadar uzaklaştım. O kadar bende benim hayatımda ihanetler, hiyanetler var ya Resulallah. Fakat bütün bunlara rağmen inarti <gülüyor> zamma fema ahdi bmuntaqid minannabiyye gunahkar olsam da imanım hiç sarsılmadı imanım sana dair imanım hiç kopmadı ya resulullah kardeşlerim dön bu seddi rahmetullah aleyhim bu beyti aslında iki asırdır müslümanların içinde olduğu o anafor oradaki o mücadeleyi anlatıyor. Müslümanların oradan kurtulmak için uğraşılarını, cehetlerini, gayretini anlatıyor. Bir anafora, bir felakete bizi aldılar, sürüklediler. Şimdi biz müminler, Müslümanlar olarak oradayız, çare arıyoruz. Ama diyoruz ki, Ya Allah. her ne kadar günah işlesek, her ne kadar biz yolundan davandan uzaklaşsak da kalbimizde öyle bir iman, öyle bir muhabbet var ki asla o imanda bir sarsılma olmadı ya Resulallah. Kardeşlerim, Medine'de bir iman, Medine'de bir aşk vardı. Allah resulullah Aleyhisselam'la birlikte sahabe-i kiram radıyallahu anhüm Mekke'nin fethiyle o imanı Mekke'ye taşıdı. Sonra Hicaz'a damar damar o imanı ulaştırdılar. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum. Efendimiz aleyhisselamdan aldıkları o imanı Yemen'e, Mısır'a, İran'a, Doğu Roma'ya taşıdılar. Küfrün kanatlarını kırdılar. Devletlerini tarihten sildiler. Medine'den cihana yürüdüler. Efendimiz aleyhisselamdan aldıkları o iman iksirini, o hakikat suyunu onu taşıdılar. Yüreklere hayat verdiler. İnsanlar onunla yenilendirildi. Aslında tarihçiler içerisinde ehli vicdan olanlar, onlar diyorlar ki, insanlığın miladı Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğuşu değil. Evet İsa Aleyhisselam büyük bir peygamber. Fakat nihai manada, Hz. İsa Aleyhisselam devletini kuramadı. Hakikati eşya ve hadiseye, Allah Azze ve Celle'nin muradı çerçevesinde hakim kılamadı olmadı. Yahudi üzerine yürüdü Allah Azze ve Celle onu bedeni ve ruhuyla semaya çekti. Wama kataluhu wama salabuhu wa lakin shubbiha lhum. Wama kataluhu bel rafahuhu ilay. Asla onu öldüremediler Allah Azze ve Celle onu semaya yükseltti. Sonra gelecek. Kıyametin arefesinde İsa Aleyhisselam nuzul edecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına ittiba edecek. Ona inananlar, marka planında ona teslim olanlar, kapitalizmayı, sosyalizmayı, onlar liberalizmayı icat ettiler. Yani doğrudan bağlananlar, dolaylı bağlananlar bu rejimleri icat ettiler. Müslümanlar içerisinde onlara bağlananlar oldu. Medet umanlar oldu. Sonra onların sistemleri dağıldı. Ya da dağılacaklar, yok olacaklar. Ama Hz. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inince liberalizmanın, sosyalizmanın, kapitalizmanın müesseslerine doğrudan ya da dolaylı mimarlarına onlara uyan marka Müslümanlarına diyecek ki Allah'ın kainata son peygamber olarak gönderdiği Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın nizamından başka insanlığı kurtaracak bir yol yoktur diyecek. Onun için gelecek, onu gösterecek. Hristiyanlığa son darbeyi ona bağlı, ondan neşet eden ne kadar yol, ne kadar nizam varsa onları Hz. İsa Aleyhisselam, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına ittiba ederek sonlandıracak kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun buyruklarını aldılar, sahabe-i kiram radıyallahu Anhum cihana taşıdılar. İstanbul, Medine oldu. Türkistan, Medine, Mısır, Medine, Pakistan, Hindistan, Medine oldu. Müslümanlar orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'de hangi esasları çarşıya, devlete, sokağa hakim kıldıysa o esaslar, o buyruklar Medine-i Münevvere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlar hakim kılındı. Sonra fetret dönemleri oldu. Zaman zaman Müslümanlar Resulullah aleyhisselamın yolundan uzaklaştılar. İsa aleyhisselam bile ona ittiba edecek, onun nizamına teslim olacak, onun şeriatıyla amel etmek üzere yeryüzüne gelecek İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın nuzulüne delalet eden 5 ayet, yüzden fazla hadis-i şerif var. Elhamdülillah, nuzul İsa ile alakalı, kaleme almış olduğum eserde elhamdülillah, modernitenin bütün masallarını, yalanlarını, hurafelerini, Kur'an-ı Hakim'den getirdiğim yani ben getirmiyorum da ayetler oradaydı o ayetlerle tarumar ettik Allah'ın inayetiyle çünkü batıl zayıftır hakkın karşısında şimdiye kadar duramadığı gibi bundan sonra da duramayacak yeter ki bu ümmet Kur'an-ı Hakim'e olan sadakatini, bağlılığını göstersin sünnet-i olan refasını izhar etsin onu ameli plana taşısın o zaman yeniden Kur'an-ı Hakim, Sünnet-i Seniyye, İmam Bukhari gibi, i̇bn Hacer gibi, Ayni gibi, zahid Kevseri gibi, hadis alanda büyük alimleri, allameleri, yeniden o hadis mecmuaları bize hediye edecek. Onlar modernitenin, onlar hurafenin, onlar dini tamir davasındaki din tahrifçilerinin fikirlerini bütünüyle perişan edecek. Kur'an-ı Kerim içerisinden o ayetler öyle ruh verecek, öyle ilham aşılayacak ki ruhlara. Yeniden o ayetleri okuyan talebeler arasından fahrettin Raziler çıkacak, yeniden Gazzaliler çıkacak. Küfür hangi cepheden İslam'ı kuşattıysa, onlar Kur'an hakimden aldıkları ilham, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan aldıkları aşkla bütün barikatları kalemle, kelamla yaracaklar. Olacak bu. Şimdiye kadar olduğu gibi biz büyük zaferleri hep kalemle kazandık, kelamla kazandık. Batının orta çağında olduğu gibi Engizisyon mahkemelerimiz olmadı bizim. Biz konuşanları, Özgürlükten bahsedenleri dara ağaçlarına göndermedik. Eğer birisi Kur'an'la hesaplaşmak istiyorsa, eğer birisi sünnet-seniye meydan okuyorsa, onları İmam Gazaliler, İmam Rabbani'ler, onları Ebu Hanifeler rahmetullahi aleyhim ecmaihîn onlar tarihten sildiler. Onlar düşünce kabristanlığına fikirleriyle onları defnettiler. O halde kardeşlerim bu hakikat Medine'den doğdu sonra oradan bütün cihana, bütün dünyaya intişar eyledi kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinden uzaklaştıkça Müslümanlar başka yönlere yüzlerini çevirince Allah Teala'nın nusreti meleklerle olan inayet üzerimizden kalktı mağlubiyetler Hezimetler geldi. Peşi sıra bunlar yağmur gibi Müslümanların üzerine yağdı. Şimdi dönelim İmam Busevi Hazretlerine. Diyor ki: In aati zemn fma ahd bi muntakdir minen nebiyi. Benim günahım varsa da, ben günah işlemiş olsam da, Rasulullah Aleyhisselam'a olan bağlılığım Rabı tam. Şimdiye kadar hiç kopmadı. İmanım da hiç sarsılma olmadı. Kardeşlerim, Cuma günü biliyorsunuz Müslümanların iki bayram vardı. Allah Teala ihsan edildi, lütf reis Lehisu Cumhur'un kararıyla Ayasofya yeniden Allah'ın inayet ve lütfuyla cami oldu. Müslümanlar sokaklarda, Müslümanlar yüz binler meydanlardaydı. Biz de kardeşlerimizle beraber o sokaklarda, o meydanlardaydık. Kardeşlerim, Müslümanlar sanki şunu söylüyorlardı, oradaki halleriyle, Ya Allah diyorlardı, biz çocuklarımıza, sana olan muhabbetimizden dolayı, eğer erkek dünyaya geldiyse ona Muhammed dedik, ona Ahmet dedik. Sana olan bağlılığımızdan dolayı çocuklarımıza bu ismi verdik. O kadar muhabbetimiz ileri boyuttaydı ki onları Muhammed diye çağıramadık, Mehmet dedik onlara. Karşıda Muhammed var sanki o mücerret adıyla seni çağırıyoruz. Belki evladımız, yavrumuz sesimizi yükseltirsek o ismin sahibi sendin ya Resulallah. O noktada bir edepsizlik hali bizden sadır olur diye Muhammed dedik, Muhammed yazdık ama Mehmet diye telaffuz ettik. Bizim kız çocuklarımız dünyaya geldiyse siz terleyince teriniz gül gibi kokardı. Biz de gülden muştak olan isimleri verdik kerimelerimize. Gülden doğan adları verdik ki Onları çağırınca seni hatırlayalım. Onların hayatında senin sünnetin müessir olsun ya Resulallah. Biz sana o kadar bağlıyız ki, hayatın her noktasına senden bir mühür, senden bir hatıra, senden bir isim taşıdık ya Resulallah. Ama günahlarımız var. İnaati <gülüyor> zemben, ben günah işlesem de, günaha dalsam da, İmanımda, sana olan bağlılığımda zerre kadar bir sarsılma yok ey Allah'ın Nebisi. Kardeşlerim, cuma akşamından ta Hakkari'den Edirne'ye kadar, Almanya'dan uzak diyarlardan, gençler, Müslümanlar, ruhu genç olanlar gelmişler. Ayasofya meydanında, etrafında, Sultanahmet'te orada gecelediler. Bir saat 10 gibi gittiğimizde sabaha kadar orada duran gençler vardı. Ama öyle bir aşk, öyle derin bir muhabbet var ki yüzlerinde, gözlerinde, sabaha kadar orada beklemelerine rağmen sanki yıllardır göremedikleri, haber alamadıkları babalarını karşılıyorlar. Onun heyecanı var. ''Uykudan en küçük bir uykusuzluktan, en küçük bir emare, iz yoktu onların yüzünde, onların bakışında. Bekliyorlardı. Cuma vakti Ayasofya'nın dört minaresinde dört müezzin, 86 yıllık esaret bitmiştir. Allahu Ekber, Allah'ın kararı, bütün kararları hükümsüz kılmıştır. Onu bekliyorlar, müezzinler onu ilan edecekler. O aşk, o heyecan vardı onlarda. Sanki diyorlardı ki, bizler günaha batmış olabiliriz. Hatalarımız, noksanlarımız, yanlışlarımız olsa da, sana olan bağlılığımız, Rabbimize olan teslimiyetimizde, en küçük bir sarsılma yok ya Resulallah. Her ne kadar amel planında, kusurlarımız olsa da, biz bütün varlığımız, bütün hücrelerimiz, zerrelerimiz de Allahu Ekber diyoruz. Şimdi Ayasofya'nın minarelerinde müezzinler Allahu Ekber diyecekler. Zerrelerimiz, hücrelerimiz onlara mukabelede bulunacak. Diyeceğiz ki hep beraber bütün dünyaya İstanbul, İstanbul, İslam'ındır. Kıyamete kadar İslam'ın başkenti olarak kalacaktır. O heyecan vardı İslam'ın çocuklarında. Kardeşlerim, öyle müminler gördüm ki o meydanda, sokaklarda, yüz binler, derin bir vecd, derin bir isırak içerisinde, Ayasofya'nın üzerindeki zillet perdesinin, Müslümanların eliyle, tekbir sesleriyle parçalanma anına şehadet edecek ona tanıklık edeceklerdi o aşk, o muhabbet, o imanla orada bekliyorlar lisan halleriyle diyorlardı ki Ya Resulallah şu kadar zaman önce bu topraklarda Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasaktır dediler lisanımıza müdahale ettiler harf inkılabı yaptılar Başımızdaki, alimlerin başındaki sarığı kanla aldılar. Dar ağacıyla aldılar. Medreselerimizin kapısına kanla mühür vurdular. Tesettürü yasakladılar. Müslümana mürteci, İslam'a irticat ediler. Mektep kitaplarından Rabbimizin adını çıkardılar. Senin yadını çıkardılar. Ama Ya Resulallah bütün bunları yapsalar günah arenaları kursalar da kalbimizden sana Rabbimize olan imanı söküp alamadılar Ayasofya'ya olan bağlılığımızı 86 yıl geçse de söküp alamadılar Ayasofya açık olsaydı belki içinde 3 saf 4 saf Müslüman olacaktı ama şimdi ta Fevzi Paşa'ya kadar Fatih'in sokakları dolmuş Müslümanlar Ayasofya'yı kimi gözleriyle, kimi ruhlarıyla seyrediyor. Ama onlar cuma saatini bekliyorlar. Minareden müezzinler Allahu ekber diyecek. Onlar da ruhlarıyla Allahu ekbere eşlik edecekler. Mukabelede bulunacaklar. Bekliyoruz. Müminler, Müslümanlar bekliyorlar ya Resulullah. Evet. Osmanlı İslam Devleti'nden sonra savrulduk. Alimlerimizi dar ağacına gönderdiler. Öyle ki Müslümanlar Subhaneke'yi okuyup ölülerini kaldıracak hoca bulmaktan aciz hale düştüler. Ama şimdi Elhamdülillah şu kadar günahımız olsa da şu sokaklar Ayasofya'nın hürriyet gününü kutlamak için lebaleb gençler tarafından İslam'ın kızları tarafından dolduruldu Ya Resulallah Birileri Seninle aramıza Rabbimizle aramıza Kur'an-ı Hakimle aramıza Sünnet-i Seniyye ile aramıza Kabe-i Muazzama ile aramıza, Medine-i Münevvere ile aramıza, barikatlar, engeller koysalar, buna çağdaşlık deseler de ya Resulallah, işte gençler, işte adına Ahmet koyduğu babaların evlatları, babaların Mehmet, babaların Muhammed dediği, delikanlılar, Zeynepler, Fatımalar, Hatice'ler, işte onlar şu güneşin altında sabahın erken saatlerinden itibaren bekliyorlar Mekke-i Mükerreme'nin fethinde Kabe-i Muazzama'nın damında Bilal Habeşi Allahu Ekber derken nasıl Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, Aliler, bizzat bedenleriyle Hamzalar, Musablar ruhaniyetiyle radıyallahu anhum onlara eşlik ediyorlar. Şimdi burada yüz binler semada Fatihlerin, akşam sedinlerin, akbıyıkların, Molla Gürani'lerin, şehadanın veliyanın enbiyanın ruhaniyeti hepsi beraber minarelerden yükselecek ezan-ı Muhammediye'ye eşlik edecek ve diyecekler ki: "Oku! Geldi hak ve zehak el-batıl. İn el-bâtılekâne Hak geldi, batıl yok oldu gitti. Batıl! Kafir bedeninden ruh nasıl çıkar? can nasıl çıkarsa o küfrün ideologyası İslam gelince İslam yurdundan öyle çekilip alınacak Allah'ın inayetiyle kardeşlerim o sokaklarda saat 10'dan cuma vaktine kadar 4-5 saat kardeşlerimle beraberdim Allah Teala'ya hamd ettim. Selim Hocam, Hüseyin kardeşim, Mahmut kardeşim, gençler vardı daha. Onlarla beraberdik. Gece orada kalan kardeşlerim vardı. Yer ayırmışlardı meydanda, sokaklarda. Onlarla beraberdik. Onların büyük aşkı, vecdi var. Yıllardır süren bir mücadeleleri var. Ayasofya için. Elhamdülillah meydanda namaz kıldığıma o kadar sevindim ki sokakta namaz kıldığımdan Ayasofya'nın içine giremediğimden dolayı bu kadar memnun olacağımı bu kadar mesurur olacağımı düşünememiştim Aslında Ayasofya için sabah gittim akşam onun için döndük sabah gittik akşam döndük fakat o kalabalığı o izdehamı görünce Elhamdülillah dedim. Hamdolsun ya Rabbi. Bu sokaklar boş olsaydı, Ben de buradan yürüseydim, Ayasofya'ya girseydim, O zaman ruhum ölene kadar ağlayacak. Fatih'in ruhu, 86 yıldır mezarda kan terleyen ruhu ağlayacaktı. Eğer sokaklar, Eğer meydanlar boş olsaydı, İslam'ın kızları ayrı yerde, Müslüman kadınlar ayrı meydanlarda, Gençler sokaklarda, Güneş. Temmuz'un 24'ünde vuruyor onların üzerine Ama onlar sanki Arş'ın gölgesinde duruyorlardı. Hiçbirinde usanma hali yok. Ayasofya'yı istikbal edecekler. Ayağa kalkıp Ezan-ı okunurken, onlar bütün zulüm merkezlerini sarsacak bir nida ile Ezan-ı Muhammediye'ye iştirak edecek Allahu Ekber diyeceklerdi Oraya gelenler içeriye giremeyenler onların içinde usanan bir Müslüman görmedim içeride olanlar dışarıda olanların bu zevkini anlamış olsalar idrak etselerdi onlar da belki bir kısmını dışarıya koşarlardı. Dışarıda öyle bir aşk, dışarıda öyle bir vecd hali vardı. Hani yani tatmayan bilmez diyorlar. Tadanlar bilirler. Elhamdülillah. O kardeşlerimle orada olmanın, o namazı o sokakta güneşin altında kılmanın hazını Herhalde bundan sonra bilmiyorum bir daha o heyecanı yaşayabilir miyim? Müslümanlar bilmiyorum o heyecanı bir daha yaşayabilirler mi kardeşlerim? Diyor ya İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh İn'ati ben Günahlarım olsa günah işlesem de ya Resulallah Sana olan imanımda zerre kadar bir sarsınma yok Orada öyle gençler gördüm. Orada öyle gençlerden bahsettiler ki, bir delikanlıdan bahsettiler. Ben de öyle delikanlılar gördüm ki, bir delikanlı, kolunda dövmeler, göğsünde dövmeler, alnında dövmeler. Ama o delikanlılar, o halde, sabahın erken saatinde, kalkmışlar, şu kadar kilometre yolu kat etmişler Ayasofya'ya Gelmişler Ama meydana girememişler Uzakta bir yerde kalmışlar Onlar da bekliyorlar Ne zaman Ayasofya'nın dört minaresinde Dört müezzin kardeşim Allahu Ekber Allahu Ekber Ezan Muhammedi okumaya başlayınca O delikanlılar Dövmeli gençler onlar da ayağa kalktılar. Ezanı ı Muhammedi'ye eşlik ediyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Büyük olan Allah'tır. Ayasofya'nın kapısına zincir vuranların bugün itibariyle mühürleri hükümsüz olmuştur. Allahu Ekber. Onlar zannediyorlardı ki mülkün sahibi biziz. Artık Müslümanlar Ayasofya'yı çepe çevre kuşattılar. Eşhedü en la ilahe illallah. Bütün varlıklarıyla şehadet ediyorlar ki Allah'tan başka ilah yok. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bütün hücrelerimle, zerrelerimle şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın resulüdür. Kollarında yüzünde dövmeler olan delikanlılar Şehadet kelimelerini okurken gözleri dolmuş, dudakları titriyor. Onlar da Ayasofya'yı gören o sokaklarda minarelere bakıyor. Ruhlarıyla, dilleriyle Ezan-ı Muhammed'i iştirak ediyor. Lisan halleriyle Ya Resulallah bize doğruları anlatan insanlar hakikati Allah ve Resulü buyruğunu söyleyenler hep kelamı eseler bükseler yalın mücerret haliyle anlatmasalar da biz yanlışlara, hatalara düşsek de imanımız bugün bizi bu sıcağın altında sanki mahşerde sanki mahşerde arşın gölgesindeymişiz gibi buraya getirdi buradayız ve diyoruz ki modernitenin, modanın, şeytanın adamlarının bütün öncülerine, alnıma, koluma, şurama burama, sizden etkilenerek dövmeler vursam da kalbime, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bağlılığın karargahı olan kalbime, imanıma, Rabbime olan teslimiyetime asla mühür vuramayacaksınız. Ayasofya içine girseydim sokaklarda, meydanda, Temmuz'un güneşinde görmüş olduğum, belki bir daha göremeyeceğim bu manzaralardan ebediyen mahrum olacaktım kardeşlerim. Onun için hamd ediyorum Rabbime, kardeşlerimi, müminleri, müslümanları o halleriyle bana gösteren Ayasofya'nın etrafındaki bütün sokakları caddeleri şu kadar mesafeler boyu doldurma aşkını vecdini, ve müminlere lütfeden ihsan eden Rabbime hamdolsun, Allah'a secdeler olsun Azze ve Celle'ye Kardeşlerim yürüyoruz bab Ali'den çıktık MTTB'nin üstadın o iman İslam karargahı haline getirmiş olduğu MTTB'nin önden geçtik. Bir noktaya ulaştık, yollar kapalı. Bir delik delikanlı geldi, hocam dedi, arada bir yol biliyorum. O da İzmir'den gelmiş. Oradan gidelim dedi, ilerledik. Bir noktaya geldik, yine yol kapalı. Bir açık alan bulduk, biraz daha gidelim dedik. Ayasofya'yı görecek noktaya ulaşalım. Orada ilerlerken bir kadın hocam hocam diye bağırıyor. Biraz ilerliyoruz yine kadın hocam hocam diyor. O tarafa doğru döndüm. Mekke-i Mükerreme'deki Hazreti Sümeyye gibi. Hazreti Sümeyye annemiz şehit olduğunda henüz örtü ayeti nazil olmamış. O kardeşimiz şu kadar kilometre öteden geliyor da arkadaşları var. Üzerinde Kur'an Hakim'in anlattığı şekliyle bir tesettür yok. Ama biraz uzaklaşıyoruz yine onun sesleri. Yine onun lidası. Hocam hocam diyor. Hep sizin konuşmaları dinliyorum diyor. Annem dua ediyor diyor. Buraya geldik Ayasofya'nın şehrainine katılmak için buradayız. Ayasofya'nın hürriyet gününe. Tanık olmak için buradayız hocam diyor. Biraz daha ilerliyorum yine o kadının sesi. Hocam diyor Ayasofya diyor. Annem dua ediyor diyor. Ben dua ediyorum diyor. Kardeşlerim, o hanım kardeşimin o hali, o ifadeleri, o dua cümlesi, şu kadar zaman devam eden Rabbimi olan niyazları, ümmete duası, bana şunu gösterdi Birileri Bu milletin önüne engel koyabilirler Birileri Bu milletin imanla İslamla Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'la olan rabıtasını Engellediğini zannedebilirler Birilerinin kalbinde şöyle gururlar, kibir, enaniyet olabilir Birileri Şöyle diyebilir Sen de kim oluyorsun? Ne söylüyorsun? Hakikati söyleyenlere tesettürü anlatanlara yobaz diyebilirler, makamına, merkeşine itimat ederek bunu söyleyebilirler ya da arkalarındaki adamlardan cesaret alarak bunu söyleyebilirler. Bunların içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği kasiyatun hariyatun kabilinden. Örtündüğünü zanneden açıklar olabilir Ama elhamdülillah Cuma vaktinde 24 Temmuz'da Ayasofya'nın Esaretten kurtulduğu günde Meydanda Öyle kardeşlerim var ki Henüz onlar Kur'an-ı Hakim'in ifade buyurdu Tesettür emrine ittiba etmediler Ama Kur'an'ın Tesettür ayetleri dahil Bütün emirlerine bütün talimatlarına, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna öyle bağlanmışlar, öyle sadakatleri var ki kalabalığın içinden üzerinde tesettürü olmayan kardeşim şu kadar zaman sesini yükseltiyor. ''Hocam Allah'ın ayetlerini okuduğunuzdan dolayı sizden Rabbim ebedi yelebet razı olsun.'' diyor. Ayasofya'ya geliyor, hürriyet gününe iştirak ediyor. Onun için kardeşirim insanlara, zahirine bakarak hüküm vermeyin. Öyle var ki adam, senden zannediyorsun, yola düşman, hakikate düşman. Öyle zannediyorsun, zahirine bakıyorsun, aldanıyorsun. İmanı Everest dağı gibi muhteşem ve muhkem. Erken saatlerde yola düşmüş kadın, kadınlar, İslam'ın kadınları, onlar örtü ayetine henüz ittiva etmediler ama yüreklerinde o ayet bir sancak olmuş, bir bayrak olmuş. Onlara kardeşlerim, müminler, müslümanlar, onlar size dua ediyorlar. Ümmete dua ediyorlar, bize dua ediyorlar, biz de onlara dua edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Rabbimin bütün ayetlerini, talimatlarını hayatımıza taşıyan mümin kullarından eylesin. O kardeşlerimin kalbindeki o tesettür ayetlerini Allah Azze ve Celle hayatlarına taşıma iradesini onlara da lütfeylesin. Elhamdülillah İşte o sokaklarda O İslam kadınları Mümine kadınları gördüm Resulullah aleyhisselama Öyle derin muhabbet vardı Hani birisi bir kadın İslam kadını Eşiyle sokakta yürüyor Bir zalim Selahını çekiyor Eşiyle yürüyen kadın Bakıyor ki bir anda eşi yere yığılmış kanlar içerisinde uzanmış yere eğiliyor eşinin belinden tabancayı alıyor katile doğru doğrultuyor tam tetiğe basacak ki katilin Muhammed adında bir zalim olduğunu öğreniyor tetiği çekemiyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın adını taşıyor diye dudaklarından şu ifadeler dökülüyor adına yazık adına yazık diyor. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen, vema erselnaci illa rahmetel lil alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın adını taşıyorsun ama şimdi bir cinayet işledin. Rabbinden bulasın bir adam diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a bu milletin kaybinde öyle derin bir muhabbet derin bir aşk var aradan yıllar geçti Ayasofya'ya zincir vurdular Ayasofya'nın şahsında daha nelere zincir vurmuşlardı ama bu millet Ayasofya'nın etrafında oluşturmuş oldukları o etten bentlers insan seriyle diyorlardı ki 86 yıl sonra Ayasofya'ya vurmuş olduğunuz zinciri nasıl kırdıysak, imanımıza, hakikatimize vurmuş olduğunuz bütün zincirleri vakti gelince Allah'ın inayetiyle kıracağız diyorlardı. O vardı, o aşk, o heyecan vardı Müslümanlarda. 86 yıl önce orada olanların dedeleri Ayasofya'ya bakıyorlar, Gözleri doluyor, dudakları titriyor. Sultanahmet'ten ezan sesi yükseliyor. Ama Ayasofya hüksüz. Ezan da bozmuşlardı. Tanrı uludur, Tanrı uludur diyorlar. Ayasofya'ya bakıyor, ağlıyorlar. İçeriye girmek isteyenleri, namaz kılmak isteyenleri tutukluyor, hapse atıyorlardı. Onlar Ağlamanın suç olduğu günlerde Ayasofya'nın önünde ağlıyorlar. 2020 yılına 24 Temmuz'a bakıyorlardı belki. Bir gün gelecek. İn tansurullah yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Biz onun dinine yardım edebilmek için buradayız. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي ve وَسَعَى fi خَرَابِهَا Kim daha zalimdir? Allah'ın adının o mescidlerde anılmasına engel olanlardan daha zalim kim var? Allah'ın adının anılmasına engel oldular. Minarelerden eğer ezan Muhammediye'yi susturuyorsanız o minareleri idam ediyorsunuz demektir. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Bakara Suresinin 114. ayeti Kardeşlerim devamı hal muhaldir. Hiçbir şey sonsuza kadar devam edemez. Batılın eceli var. Biter o zaman Hakk'ın saltanatı başlar Allah'ın inayetiyle Ayasofya'nın müze olmaktan kurtulması Yeniden camiye dönmesi Saflarında müminlerin omuz omuza durup Allahu Ekber demesi Şunu gösteriyor İslam'a nerede zincir vurdularsa Bütün zincirler Allah'ın takdir ettiği bir zaman var, bir vakit var O an, o zaman gelecek, kırılacak Allah'ın inayetiyle Çünkü o meydanda Doğu Türkistan'dan gençler var Onlarda da derin bir aşk Derin bir vecd Derin bir isirak Gözleri doluyor Dudakları titriyor Ezan Muhammediye'yi tekrar ederken 86 yıl sonra Ayasofya'da Ezan-ı Muhammediyenin okunması Onların ruhunda Bir umut olarak Zuhur etmiş Şunu diyordu onlara 86 yıl sonra Nasıl Ayasofya'da Müslümanlar Allahu Ekber diyorsa Siz de eğer aşkınızı Vecdinizi Sadakatinizi kaybetmezseniz Şu kadar zaman sonra Allah'ın takdir ettiği an gelecek. Kaşkar'da, Hotem'de, Urumçi'de, Türkistan'ın yıkılan camilerini yeniden yapacak. O mahallelerde, o dağlarda, o minarelerde Pekin'e dönecek. Allahu Ekber diyeceksiniz Allah'ın inayetiyle. Müslümanlarda bir umut var. Osna'dan, Kosova'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den kardeşlerimi gördüm meydanlarda. Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversitede okuyan öğrenciler o ülkelerden ama burada okuyorlar. Bu hastalık vesilesiyle ülkelerine dönmemişler. Yazın da burada kalmışlar. Onlar da farklı şehirlerden geldiler. Ayasofya'ya baktılar. Allah'a hamd ettiler Ya Rabbi dediler Ayasofya'yı Özgürlüğüne kavuşturduğun gibi Bizim şehirlerimizi Bizim yurtlarımızı da Özgürlüğüne kavuştur Anadolu'yla Osmanlı'nın Ana yurduyla Kosova Makedonya Manastır Üsküp Bosna arasındaki bütün engeller mesafeler kalksın Kaşkar'dan Üskübe Cebelitarık'tan Cava adalarına Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti küfrün sınırlarını yüreklerinde Ayasofya meydanında çevresindeki sokaklarda omuz omuza durup yüreklerdeki bütün zincirleri nasıl sınırları parçaladıysa Ülkeleri arasındaki o sınırları parçaladığı günleri onlara da bize de göster ya Rabbi. Halleriyle, duruşlarıyla bunu söylüyorlardı kardeşlerim. O meydana gelenler çok şeylere şahit oldular. Hiç unutamayacakları anlar vardı o meydanda. Gözleriyle bakıyorlardı ama bir de ruhlarıyla seyrediyorlardı. Kur'an Hakim buyuruyor ya. "Vela taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat bel ahya'u velakin la teş'urun." Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin. "Vela taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat." Onlar diridirler ama siz idrak edemiyorsunuz. Şehitler diri olur da şehitlere o manayı veren İslam'ı aşılayan, öğreten Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyeti ölü olur mu? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mademki letuftahennel kustantiniyetu fe lenigmel emiru emiruha ve lenigmel ceyşu dhalikel ceyş İstanbul'un fethini Peygamber Aleyhisselam müjdeler Ayasofya'da İstanbul'un fethinin zafer kürsüsüdür Şehedanın ruhaniyeti diri olur da İstanbul fethini Medine kuşatıldığı vakit Hendek gününde müjdeleyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyeti ölü olur mu? Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhaniyeti oradaydı Melekler orada Sultan Fatih'in inşallah Öyle niyaz ediyoruz Rabbimden ruhaniyeti 86 yıldır mezarda kan terleyen ruhaniyeti orada Akşemseddin'in ak bıyıkların ruhaniyeti orada Ulubatlı Hasan'ların ruhaniyeti orada Onlar da semadan müezzinlere eşlik ediyorlar Allahu Ekber diyorlar Yerden tekbirler yükseliyor Semada tekbirler Melekler Evliyanın, enbiyanın ruhaniyeti. İnşallah bu ayetten hareketle söylüyoruz ki onlar da tekbir getiriyorlar. O tekbir Ayasofya'nın minarelerinde getiren tekbir o gün, o an itibariyle o kadar müessir oldu ki Yunanistan'da binlerce camimizin yıkıldı. Müslüman kadınların şu kadar zaman önce Osmanlı çekilirken iffetlerinin çiğnenmiş olduğu Yunanistan'da asıllarca bir vilayetimiz olan Yunanistan'da o tekbir küfarın kalbinde öyle bir korkuya vesile oldu ki sebep oldu ki onlar korkudan kiliselerinde yaz çanları çalıyor onlar korkudan bayraklarını yarıya indirdiler. Ayasofya, İslam'ın zafer kürsüsüdür. Kıyamete kadar oradan ezanı okunlukça okundukça, kilisede Allah'a, Resulüne düşman olanlar korkudan çan çalacaklar. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın talimatı var. Bir yere giriyorsunuz. Orada rahipler var. Rahibeler var, yaşlılar var, çocuklar var, kadınlar var. Eğer size kılıç çekmiyorsa onlara dokunmayın. Onlar böyle yapsalar bile biz onlara dokunmayız gene. Dokunana dokunulur. Onun içindir ki onların içinde öyle papazlar vardı. İstanbul'da İmparator Sultan Fatih, Topları dövüyor, toplarıyla surları dövüyor. Vatikan'dan Papa'nın adamı elçisi gelmiş. İmparatorla konuşuyor, Doğu Roma'nın imparatoruyla. Diyor ki eğer bunlar Katolik olurlarsa Papa büyük bir ordu gönderecek. Diyor ki Ortodoksların liderlerinden birisi, biz kardinal şapka şapkası görmektense müslüman sarı görmeyi tercih ederiz ey Yunanistan'da korkudan çan çalan papazlar siz İslam'ın hakim olduğu günleri inşallah yeniden göreceksiniz o zaman dedeleriniz nasıl kardinal şapkası görmektense Osmanlı İslam sarı görmeyi tercih ederiz dediler İnşallah sizi onu söyleteceğiz. O zaman korkudan değil, sevinçten çanlarınızı çalacaksınız. İslam bu topraklara da hakim oldu diyecekler. Kardeşlerim elhamdülillah Ayasofya'da cuma namazı kılındıktan sonra Ebu Yûbe'den Sarı Hazretlerine gittik. İçeriye girdiğimizde İmam kardeşim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Dediler ki hocam 24 saat burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunuyor. Tam içeriye girdiğimde Ali İmran Suresinin şu ayetlerini okuyorlardı. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى şeyin kadir. قَد۪يرٍ Eba Yubel Hazretleri'nin o an büyük bir kerameti oldu bu Ayet-i Kerim'in o an okunması. Kur'an-ı Kerim'de altı bin küsur ayet var. Yirmi dört saat orada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ama tam içeriye girdiğimizde bu ayet okunuyor. İmam kardeşlerim, hoca kardeşlerim orada sorun. Kardeşlerim, hocalarım yanımdaydı, onlar da şahitler. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ Söyle Allah'ım Rabbim مَالِكَ Mulk, Mülkün sahibi olan Rabbim Mülkünde adamlar gelir Mülkünde öyle insanlar gelir sana savaş açarlar. Mabetleri yıkar, camileri yıkar. Ezan-ı Muhammediyeleri susturur. Dar ağaçları kurarlar. Allahu Ekber'i diyenleri, Allahu Ekber diyenleri onlar dar ağaçlarına gönderirler. Zannederler ki bu dünyada onlar ebedi kalacaklar. Hükümleri ebedi olacak dünyada. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ Ey mülkün sahibi, Allah'ım, Rabbim, Sen, her şeyin maliki, her şeyin sahibisin, bu lisanın maliki sensin, aklımın sahibi sensin, kulaklarımın sahibi sensin, beynimin maliki sensin ya Rabbi, emrettiğin zaman o beyin işemez hale gelecek. Neler yapmış olsa olsun, ilim adamı olsun, bilim adamı olsun, şu kadar keşifleri imza alsın ama o beynin sahibi var, maliki var, emanet olarak verdi. Azal Aleyhisselam'ı gönderince alacak ya da bir felç, bir beyin kanamasıyla ne kadar derin bir ilim adamı olsa da o beynin sahibi, o beyni işlevsiz hale getirebilir. Bir Bedevi giriyor, malı var, mülkü var, devesi var, soruyorlar ona kimin bunlar, diyor ki Allah'ındır, benim elimde ise emanettir. Allah Azze ve Celle'nin şu anlık benim elimde. Ölünce benden sonra başkalarına geçecek. Dünya bu kadar işte. İnsan nimete bakar da, o nimeti veren Allah Azze ve Celle'yi o nimette göremezse zanneder ki bu mal benim bu iktidar benim, bu dünya benim ölüm meleği gelir bağıra bağıra Nemrut, Firavun Roma'nın zalimleri canlarını verirler geride yaptıkları zulmün acıları tarih kitaplarında onlar kalır ve ayrılır giderler dünyadan ama Müslüman nimete bakınca mun'im olan Allah'ı hatırlar O nimetin sahibini hatırlar Onun için ihanet etmez Onlar camilerin kapılarına mühür vurmaz Onlar camiler yapar اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ Allah men آمَنَ بِاللّٰهِ اِلَىٰ اَخِرِ Allah'a iman edenler bütün varlıklarıyla teslim olanlar yalnız onlar camileri imar ederler. Arada derin bir fark var. Ebu Ayubel Ensari Hazretleri Medine'den kalkıp Şam'a gelen Şam'dan ilerleyen yaşıyla İstanbul önlerine gelen vefatına dair emareler, işaretler tezahür edince askerlerine, evlatlarına beni surların Dibine ne kadar yaklaşıyorsanız o kadar yaklaştırın Vefat ettiğimde oraya defnedin diyen Ebu Ayyubel Ensari Hazretleri İstanbul'un manevi fatihi Ebu Ayyubel Ensari Hazretlerinin kabrine gittim Tam içeriye hocalarımla girdiğim an Oradaki imam kardeşim Bu ayeti okuyor Ebu Ayyubel Ensari Hazretlerinin bir kerameti tecelli ediyor bu ayet-i kerimeyle Sanki bize diyordu ki eba Belensari Hazretleri Siz 86 yıl Ayasofya'nın hasetini çektiniz Yeniden Bu minarelerde ezan-ı Okunur mu diye beklediniz Yeniden Ayasofya'nın Mihrabında imam olur mu Diye beklediniz Yeniden o minberde imamlar Olur mu diye beklediniz Siz şu ayeti bilmiyor muydunuz? Kulillâhumme mâlikel mulk ey her şeyin sahibi olan Rabbim. Sen her şeye bir zaman takdir ettin. Tu'til mulke men teşa. Saltanatı, iktidarı dilediğine verirsin. Eğer Müslümanlar yoluna sadakat göstermezlerse onlardan alırsın. Abdülhamid Han Hazretleri zamanında alimler, arifler onlar da anlayamamışlardı o büyük nimeti Allah Azze ve Celle'nin nimetini anlamadılar anlayamadılar kimi İngiliz'in kimi Fransız'ın kimi şeytanın karargahındaki şu haydutun bu haydutun tuzağına yalanına kalmış ümmet parçalanmış ümmet dağılmıştı. Müslümanların yanlış olunca Allah azze ve celle ümmetin elinden o iktidarı aldı. Osmanlı İslam devleti dağıldı, parçalandı. Tu'til mulke men teşa ve tenzi'ul mulke mimmen teşa. Allah'ım. Müslümanlarda bir uyanış olursa Müslümanların gafletinden dolayı almış olduğun o iktidarı yeniden o zalimlerden alırsın, sökersin ya Rabbi açarsın, açtırırsın mabetleri ya Rabbi Yetim minareler, öksüz mihraplar yeniden Allahu Ekber diyerek Müslümanları saf saf olmaya çağırır ya Rabbi ve مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Allah'ım dilediğini aziz kılarsın. Müslümanlar senin yoluna, senin nizamına dönerlerse, kafirlerin ne kadar engeli varsa kaldırırsın. Şam'da kaldırır, Kahire'de kaldırır, Doğu Türkistan'da kaldırır kaldırdığın gibi Sultan Fatih İstanbul'a girerken bütün engelleri kaldırdığın gibi yeniden kaldırırsın Ya Rabbi Sultan Fatih'in kılıcıyla Ayasofya'yı cami yapar minarelerden kıyamete kadar Allahu Ekber Allahu Ekber İslam'a çağırtacak iradenin önünü açarsın Ya Rabbi وَتُعِزُّ مَنْ ve وَتُذِلُّ مَنْ تَشٰى Dilediğini Ezan-ı Muhammediye ile aziz kılar, Dilediğini zelil kılarsın. Kardeşlerim 24 Temmuz Müslümanlar Ayasofya etrafında Bütün yolları, caddeleri Kadınlar, erkekler doldurdular Saatlerce Ayasofya'nın minaresinden yükselecek Ezan-ı beklediler. Allah Müslümanları aziz kıldı. Müslümanları Ayasofya'yla şereflendiren Allah'a hamdolsun. Yunanistan'da küfrün merkezlerinde yaz çanları çalıyor, bayraklar yeri inmiş. وَتُذِلُّ مَنْ تَشٰى Allah'ım Müslümanlara izzet verdiğin gün küfrün karargahlarında yaz vardır. Biyedik <gülüyor> el Hayır senin tasarrufunda. Bize onu yenden ihsan ile, in neke ala kullişeyin kadir. <gülüyor> Kardeşlerim devam eden ayet kedi Ayasofya'dan sonraki mühürlerin çözüleceğini işaret ediyor. Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, ama sonra daha zincirler var. Alemi İslam'da zincirler var. Yüreklerde, zihinlerde zincirler var. Kitaplarımızda masallar, yalanlar var. Sahte kahramanlar, kahraman diye gösteriliyor. Gerçek kahramanlara hala ihanet edilen anlar var, zamanlar var, mektepler var. Peki bütün bu yalanlar nasıl imha edilecek, silinecek? Ümmetin kaşkardan Doğu Türkistan'dan, ta Cava Adalarından, tarih'a kadar, mabetlerine, yüreklerine, hakikatlerine vurulan zincirler var. Bunlar ne zaman kırılacak? Bunlar da kırılır mı? Olur mu bunlar? Acaba Allah Azze ve Celle, Müslümanlar arasındaki engelleri kaldırır, yeniden Doğu Türkistan'a, Arakana, Mısır'a, Suriye'ye özgürlük gelir mi diye bekleyen Müslümanlara Rabbim devam eden ayet kelimede şunu müjdeliyor: Tūl jūl līl fīn nihār, wa tūl Allah Azze ve Celle, ya Rabbi sen geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyorsun. Ve tuhricul hayye minel meyyit, ve tuhricul min minel hayy, ve tuhricul hayye minel meyyit. Sen Allah'ım ölüden diriyi çıkarıyor. Ve tuhricul min el hayy, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarıyorsun Allah'ım. Kuru kışın toprak bahara doğru oradan tohumları çıkarıyorsun. Simsiyah toprak yeşeriyor Allah'ım. Ve tukhricul hayye min el meyt ve tukhricul min el hayy. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkardığın, geceyi gündüze, gündüzü geceye kattığın gibi, geceden sonra sabahı getirdiğin gibi Ümmeti içine düşmüş olduğu bu geceden kurtarmaya sen muktedirsin ya Rabbi. İmam kardeşim devamında bu ayeti okudu. Olacak bunlar. Elbette tûlicul Leylefin fîn-nehâr ve tûlicu'l-nehâra fîn-leyl Geceyi gündüze, gündüzü geceye katan ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Rabbim Doğu Türkistan'a, Arakan'a, mazlum ümmete mutlak ve muhakkak hürriyetini nasip edecek. Bunun için ne yapmak lazım? Sonraki ayet لَا mu'minun الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müslümanlar Müminleri bırakarak kâfirleri dost edinmesinler. Müslümanlar, müminler, kardeşlerim Arakan davası bizim davamız Doğu Türkistan davası bizim davamız Eşi, oğlu, şehit edilen Evine Çinli kafir konan Ellerini kaldıran Rabbime yalvaran, iltica eden Ana yurdumuz, ata yurdumuzdaki o bacılarımızın davası bizim davamız. La yettihi mu'minun el kafirin, auliya eminun el mu'minin Müslümanlar, Müminler kardeşlerini bırakıp kafirler dost edilmesinler. Eğer Müminler kardeş olur, dost olurlarsa, o zaman görecekler Allah Azze ve Celle. Ayasofya'nın üzerinden zillet perdesini müminlerin eliyle kaldırıp Müslümanların yüreklerine nasıl izzet aşıladı, Yunanistan'a nasıl zillet düştüyse, matem yas düştüyse وَتُعِزُّ مَنْ تَشٰى وَتُذِلُّ Olacak bunlar. Rabbim yeniden Müslümanları alem İslam'da aziz kılacak altı bin küsür ayet var Kur'an-ı Hakim'de ama İstanbul'un Manevi Fatih'i Ebâ Yûbel Ensâre Hazretleri'nin huzuruna varınca İmam kardeşim bu ayet-i kerimeyi okuyor ve buradan devam etti sonra lütfetti hocam gel sen oku dedi Elhamdülillah Ebayu Yûbel Hazretleri'nin manevi huzurunda bu fakir de bu ayet-i kerimeyi ve sonraki sayfayı okuma şerefine nail oldum. Müslümanların iki bayramı idrak etmiş olduğu 24 Temmuz'da Allah Azze ve Celle Ayasofya'daki o ruhu damar damar mümin kardeşlerimin yüreklerine taşımaya Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak eylesin. Bütün kardeşlerimi muvaffak eylesin. Kardeşlerim işte İmam bu seri rahmetullahaleyhu bu noktaya işaret ediyor, sanki bugüne ışık tutuyor ve diyor ki in aati zaman fma ahdi bı mantaqın min al nabiı vıla habli bı Yani her ne kadar günah işlesem günaha dalsam da benim efendimiz aleyhisselatu Vesselam'a olan bağlılığında nokta kadar zerre kadar bir sarsılma olmadı. Wala habli bir munsarimi. Ona olan teslimiyetim, usluhatım asla kopmadı, parçalanmadı. Müslümanlar 86 yıl aradan geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethini müjdeleyerek İstanbul'un manevi fatihi olduğunu da ifade buyurmuş. O fethin zafer kürsüsü Ayasofya bir anlamda bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın hatırasıydı. Bu ümmetin günahı, bu milletin hatası, hepimizin günahı, hepimizin hatası var. Ama yedisinden yetmişine 24 Temmuz'da Müslümanlar Edirne'den Hakkari'ye Ayasofya'nın etrafında Allah Resulü Aleyhisselam'ın hatırasına onun yolunda yürümekle şereflenen Fatih'in yadigarına bağlılıklarını, sadakatlerini gösterdiler. Yer ve gökler buna şehadet etti. Elhamdülillah. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde tesir halk eylesin. Sonra sizlerde tesir halk buyursun inşallah. Estağfirullah ve etûhu ve elhamdülillahi rabbil alemin.